Kavayı Dülerba 5 Murat Müslihan Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Metin 2. Kaide Müşrikler diyorlardı ki, bizim onlara, putlara dua etmemizin ve yönelmemizin tek sebebi, bizi Allah'a yaklaştırsınlar ve bize Allah katında şefaat etsinler diyedir. Allah'a yaklaşmak için, bunu yaptıklarının delili, şu ayeti kerimedir. Allah'ı bırakıp, Kendilerine bir takım dostlar edinenler. Onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Doğrusu, Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola iletmez. Zümer Suresi 3. Ayet Şer Mekkeli müşrikler Allah'ın uluhiyetini inkar etmemişlerdi. Bilakis Allah'ın ilah olduğuna, Allah'a yaklaşıp onun rızasının elde edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Fakat Allah'a yaklaşmaya çalışırken putları buna aracı kılıyorlardı. Ondan dolayı da müşrik diye isimlendirildiler. Biz bu kaydeden şunu öğreniyoruz. Bir insanın Allah'ın uluhiyetini ikrar etmesi, Allah'ın ibadeti hak ettiğine inanıyor olması onu Müslüman yapmaz. Böyle itikad etmekle beraber ameli olarak da Allah'ı ibadette birlemesi gerekir. Kişi hangi gayeyle olursa olsun, Allah'a yapılması gereken bir ibadeti, ondan başkasını yaparsa, İslam dininden çıkar. Örneğin, dua bir ibadettir ve sadece Allah'a yapılması gerekir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min Suresi 60. Ayet Ayette önce ''Bana dua edin'' hemen ardından ''Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar'' deniliyor. Bu da Allah'ın yanında duanın ibadet olduğunu gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. ''Dua ibadetin ta kendisidir.'' Tirmizi Ebu Davud. Kişi duayı hak edenin Allah olduğunu bilir. Fakat dua ederken salih insanlara, şeyhlere, Yatırlara dua ederse, şirke girer. Velev bunu Allah'a yaklaşma gayesiyle yapsa bile. Kişinin hangi gayeyle bunu yaptığı çok önemli değildir. Çünkü Mekkeli müşrikler putlara, Allah'a yaklaşmak gayesiyle dua ettiler. Ama bu onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Örneğin, hakimiyet yetkisini Allah'a vermek bir ibadettir. allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar, Allah'ı bırakıp rahipleri, papazları ve Meryem oğlu İsa'yı rabler edindiler. Oysa onlar tek ilah olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Tevbe Suresi 31. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken cahiliyede Hristiyan olan Adi bin Hatem radıyallahu an boynunda gümüşten bir haç takılıyken geldi. Onlar ''Haham ve rahipleri ibadet etmediler ya Resûlallah'' dedi. Rasulullah şöyle dedi. Din adamları onlara, Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kıldılar. Onlar da buna tabi oldular. İşte bu, onların din adamlarına ibadetleridir. Taberi ibni Kesir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i kitabın din adamlarına, Allah'ın haram ve helallerini değiştirme yetkisi vermelerini ibadet olarak isimlendirmiş, ve bu yetkiyi onlara vermekle, onları Allah'ın dışında ibadet ettikleri Rabler edindiklerini söylemiştir. Kişi, hakimiyet yetkisinin Allah'a ait olduğunu bilir. Fakat bunu, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen kurumlara verirse, şirke düşer. Bunu hangi gayeyle verdiği çok önemli değildir. İster bu partileri hüküm koyacak, mercide gördüğü için versin, isterse de bunlar kötünün iyisidir düşüncesiyle versin, fark etmez. Bunlara hakimiyet yetkisini veren şirke girer. ŞÜPHELER Bu konuyu anlatınca genelde ortaya atılan iki şüphe oluyor. Bunları zikredip cevaplamaya çalışalım. Birinci şüphe Bazıları bir insanın şirke düşebilmesi için şirke itikat etmesi gerekir. Keşinin itikadı düzgün olduğu müddetçe ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, müşrik olmaz diyorlar. Doğal olarak da kimseye müşrik demiyor ve kimseyi tekfir etmiyorlar. Cevap Şirke düşmek için şirke itikad etmek gerekli değildir. Kişi, İslam'ın şirk dediği şeylerden birisini işler veya söylerse müşrik olur. Mekkeli müşrikler ibadeti hak edenin Allah olduğunu biliyorlardı. Fakat Allah'ı ibadette birlemedikleri için dinden çıktılar. Mekkeli müşriklerin bu anlamda itikadı düzgündü. Fakat yaptıkları ameller şirk olduğu için müşrik oldular. Yine hatırlarsanız, bir önceki yazımızda Mekkeli müşriklerin yaratanın, rızık verenin, kainatın işleri düzenleyenin Allah olduğunu bildiklerini söylemiştik. Fakat bu onları Müslüman yapmamıştı. Bunları bilmelerine rağmen Allah'ı ibadette birlemedikleri için dinden çıktılar. Allah Kur'an-ı Kerim'de kalben küfre girmeye itikad etmemelerine rağmen yaptıkları ve söyledikleriyle insanları tekbir etmiştir. Eğer onlara soracak olursan, biz lafa daldık, aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah ile Allah'ın ayetleriyle ve peygamberle mi alay ediyorsunuz? Uydurma bahaneler ileri sürmeyin. İman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Bir kısmınızı affetsek bile ağır suçlu olduklarından dolayı diğer kısmınızı azaba çarptıracağız. Tevbe Suresi 65-66. Ayetler Tebuk gazvesinde bazı insanlar sahabenin kurrağları, ilimle uğraşan Ashab-ı Suffa hakkında, ''Biz bunlar hakkında midelerine düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen ve düşman karşısına çıkmaktan daha fazla korkan kimse görmedik.'' dediler. Onların bu söylediklerinden Peygamberimizin haberdar olduğunu öğrendiklerinde hemen onun yanına gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, biz lafa dalmıştık, eğleniyorduk.'' dediler. Allah da buna cevap olarak şu ayeti indirdi. Allah ile, Allah'ın ayetleriyle ve peygamberle mi alay ediyorsunuz? Uydurma bahaneler ileri sürmeyin. İman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Taberi. Dikkat edilirse, Allah burada insanları söylediği bazı sözlerle tekfir etmiştir. Onlar küfre girmeye itikad etmemişlerdi. Fakat söyledikleri söz küfür olduğu için Allah onlara kafir dedi. O zaman kişinin küfre girmesi için ona itikad etmesi gerekli değildir. Kişi küfür ameli işler veya küfür sözü söylerse kafir olur. İkinci şüphe Birinci şüphelerini çürütünce ikinci olarak ortaya şöyle bir şüphe atıyorlar. Mekkeli müşrikler yaptıklarının ibadet olduğunu bizzat kendileri söylüyorlardı. Allah onlardan bahsederken şöyle diyor. Allah'ı bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler. Onlara... Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Günümüzdeki insanlar bunu söylemiyorlar. Yani hiç kimse bizi Allah'a yaklaştırsın diye parlamentoya veya şeyhlere ibadet ediyoruz demiyor. Bilakis herkes biz Allah'a ibadet ediyoruz. İbadeti hak eden Allah'tır diyor. Ondan dolayı her ne kadar Mekkeliler müşrik olsalar da günümüzdeki insanlar müşrik değildir diyorlar. Cevap bu şüpheye bir ayet-i kerime üzerinden cevap vermeye çalışalım. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Resulüm, şüphesiz ki biz bu kitabı sana hakla indirdik. O zaman sen dediğini Allah'a halis kılarak ibadet et. Dikkat et. Halistin yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde, aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola iletmez. Zümer Suresi 2 ve 3. Ayetler Şüphesiz ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Allah, Kur'an'ı hak ile indirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Biz sana bu kitabı hak olarak indirdik ki, İnsanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hükmedesin. Nisa suresi 105. ayet De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra suresi 81. ayet Bilakis biz, Hakk'ı batılın üzerine bırakırız da, Hak, onun darma darmadağın eder. Bir de bakarsın, o yok olup gitmiş. Enbiya suresi 18. ayet Kur'an-ı Kerim, batılı ortadan kaldırdığından dolayı hak olarak isimlendirilmiştir. Biz buradan şunu öğreniyoruz. Hakkın hak olabilmesi için batılı ortadan kaldırması gerekir. Batılı ortadan kaldırmayan, batıla müsaade eden şey hak değildir. O zaman sen dediğini Allah'a halis kılarak ibadet et. Ayetin ilk kısmında Allah Kur'an'ı hak olarak indirdiğini söylemişti. Peki Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hak nedir diye soracak olursanız, ayetin bu kısmı bu soruya cevap veriyor. Kur'an'ın getirdiği hak, dini Allah'a halis kılarak sadece ona ibadet etmektir. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler. Allah subhanehu ve Teala burada umumi lafız kullanmıştır. Yani Allah'ın dışında birilerini dost edinen kim olursa olsun fark etmez, herkes buna dahildir. Hiç kimse bundan müstesna değildir. Onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. İslam'da ibret hakikatlere göredir, isimlere göre değildir şeklinde bir kaide vardır. İslam dininde, meselelerin isimlerine değil, hakikatlerine itibar edilir. Örneğin bir adam hırsızlık yaptı, sonra çaldıklarını götürüp fakirlere dağıttı. Bu adam kendince bunu güzel bir iş olarak isimlendirse de, bu onu hırsız olmaktan ve elinin kesilmesinden kurtarmaz. Kişi yaptığı şeyi nasıl isimlendirirse isimlendirsin, İslam olayların hakikatlerine bakar, isimlerine bakmaz. Örneğin, İslam devletinde kişi içki içti. Kendisine had uygulanacağı zaman, ben içki içmedim, viski içtim veya vodka içtim demesi, ona had cezasının uygulanmasına engel olmaz. Kişi İslam'ın içki diye isimlendirdiği şeyi nasıl isimlendirirse isimlendirsin fark etmez. İçtiğinde kendisine had uygulanır. Çünkü İslam hakikatlere bakar, isimlere bakmaz. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde ahir zamanda insanların haramları farklı isimlerle işleyeceklerini söylüyor. Ümmetimden bir takım kimseler içkiye başka isimler vererek onu içeceklerdir. İmam Ahmet Kişinin haramları farklı bir şekilde isimlendirmesi, haramların ismini ve cezasını değiştirmediği gibi, şirki de farklı bir şekilde isimlendirerek yapması, onun hükmünü değiştirmez. Bunun bizim konumuzla bağlantısı şudur. Kişi Allah'a yapılması gereken bir ibadeti ondan başkasına yaptığında müşrik olur. İster bunu ibadet diye isimlendirsin, ister isimlendirmesin, çok önemli değildir. İslam, hakikatlere bakar. Böyle bir adam da hakikatte, Allah'a yapılması gereken ibadeti, ondan başkasına yaptığı için şirke girer. Örneğin, hakimiyet yetkisini Allah'a vermek bir ibadettir. Kişi bunu parlamentoya verdiğinde, ister ben parlamentoya ibadet ediyorum desin, ister demesin, o kişi Allah'a değil, parlamentoya ibadet ediyordur. Ondan dolayı da müşriktir. Şirkle ilgili konumuza Kur'an'dan bir örnek verelim. Sana ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tavut'u inkâr etmekle emrolundukları halde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Nisa suresi 60. ayet Birileri tavuta muhakeme olmak istedikleri için, Allah onların imanının zandan ibaret olduğunu söylemiş. Peki bu kişiler yaptıkları şeye, tavuta muhakeme olmak ismini verdiler mi? Hayır. Bilakis onlar bunu şöyle isimlendirdiler. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olacak? Sonra sana gelirler de biz iyilik etmekten ve ara bulmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederler. Nisa suresi 62. ayet. Onların tauta muhakemeyi böyle isimlendirmeleri imanlarını zandan ibaret olmaktan kurtarmadı. Çünkü şeriat isimlere bakmaz, hakikatlere bakar. İyi niyet yapılan kötü ameli meşru kılmaz. Kişi İslam'da kötü olan bir şeyi iyi niyetle yapsa bile bu onu meşrulaştırmaz. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Araf suresi 30. ayet İmam Taberi Rahimehullah bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bilakis onlar bu yaptıklarını hak ve hidayet üzere, hatta doğrunun kendi yaptıkları olduğuna inanarak yaptılar. Bu ayet, Allah hiç kimseye yaptığı masiyet veya itikat ettiği sapıklıktan dolayı azap etmez. Ta ki onun doğru şeklini bilip, Rabbine inat olarak yaparsa azap eder diyenin hatalı olduğuna delildir. Çünkü öyle olmuş olsa, hak ehliyle, Yolunun doğru olduğunu zannettiği halde sapıtan arasında fark kalmamış olur. Muhakkak Allah bu ayette iki tayfenin ismini ve hükmünü ayırmıştır. Taberi tefsiri. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki: Size amelce en çok kayıpta bulunanları haber vereyim mi? Dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını zannediyorlar. Kehf Suresi 103 ve 104. Ayetler Adamların amelleri boşa gitmiş, fakat onlar güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Onların güzel şeyler yaptıklarını zannetmeleri, niyetlerinin güzel olması, amellerinin boşa gitmesine engel olmadı. İslam toplumunda buna örnek olarak haricileri verebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsederken şöyle diyor… Namazlarınızı onların namazlarının yanında küçümseyeceksiniz. Oruçlarınızı onların oruçlarının yanında küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an'ı okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı inmeyecek. Hariciler kendilerince Allah'ı razı etmek için, ondan daha çok korkmak için bazı şeyler yaptılar. Fakat bunu yanlış bir yolla yaptılar. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ateşin köpekleri diye isimlendirildiler. Onların güzel niyetleri, yaptıklarını meşru kılmadı. Bu ve benzeri şeylerden anlıyoruz ki, iyi niyet, yapılan kötü amelleri meşru kılmaz. Bunun konumuzla bağlantısını kuracak olursak, Mekkeli müşrikler putlara, bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye ibadet ediyorlardı. Niyetleri Allah'a yaklaşmaktı. Fakat Allah'a yaklaşma niyeti, putlara ibadeti meşru kılmadı. Kim hangi niyetle olursa olsun, Allah'a yapılması gereken bir ibadeti ondan başkasına yaparsa, şirke girer. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde, aralarında hüküm verecektir. Buradan anlıyoruz ki, Müslümanlarla müşrikler arasındaki bu ihtilaflar, kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın el-Hakem isminin tüm açıklığıyla tecelli ettiği ahiret günü gelmeden, bu ihtilaflar bitmeyecektir. Ondan dolayı, bu tür ihtilaflardan dolayı kendimizi üzmemize, moralimizi bozmamıza gerek yoktur. Şüphesiz Allah, yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola iletmez. Bu ayeti kerimede Mekkeli müşriklerin hem yalan söylediklerine hem de küfür işlediklerine değinilmiştir. Yalan, Allah'a yaklaşmak için putlara ibadet ettiklerini söyleyerek yalan söylediler. Çünkü başkasına ibadet etmek insanı Allah'a yaklaştırmaz. Bilakis insanı Allah'tan uzaklaştırır. Allah'a yaklaşmak isteyen kişinin Allah'a ibadet etmesi gerekir. Küfür Allah'a yapılması gereken bir ibadeti ondan başkası yaptıkları için de küfre girdiler. Burada dikkat edilirse Allah onlara yaptıkları fiillerden isim türetmiş. Onları yalan söyledikleri için yalancı, küfür işledikleri için de kafir olarak isimlendirmiş. Biz buradan şunu öğreniyoruz. Herkes, yaptığı fiile göre isim alır. Örneğin, araba sürene şoför, yemek yapana aşçı denilir. Şoföre aşçı diyemezsin, çünkü o işi yapmıyor. Aşçıya da şoför diyemezsin, çünkü o da o işi yapmıyor. Herkes, yaptığı fiile göre isim alır. Asrımızın en büyük bid'atlerinden bir tanesi de, fiillerle isimleri birbirinden ayırmaktır. Örneğin, adam şirk fiilini işliyor ama ona Müslüman deniliyor. Araba sürene aşçı demek. Ne kadar akılsızlıksa, şirk işleyene Müslüman demek ondan daha büyük akılsızlıktır. Kişinin yaptığı fiillerden ona isim türetmek Ehli Sünnet'in yanında karar kılmış bir kaydedir. Buna şunu örnek verebiliriz. Mutezi ile Allah'ın sıfatları ile ilgili problem yaşayan fırkadır. Mutezile'nin yanında sıfatların taaddüdü Allah'ın taaddüdü olduğu için Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Böyle bir itikad ortaya attıktan sonra, Kur'an'da Allah'ın birçok sıfatının olduğunu gördüler. Bid'atlerinden dönmek yerine, Kur'an'da geçen sıfatları hakikatlerinden kopardılar. Örneğin, Allah âlimdir, fakat ilimsiz âlimdir diyerek, kendilerinin dahi içinden çıkamadığı bir itikad ortaya attılar. Ehli sünnet âlimleri, bunlara reddiye verirken şöyle diyorlar. Bir varlıkta ilim sıfatı olmadan ona alim denmez. Allah kendisine alim demişse, kendisinde ilim olduğundan dolayı böyle demiştir. İlim sıfatı olmasaydı kendisine alim demezdi. Buradan anlıyoruz ki bu kaide Ehli Sünnet'in yanında karar kılmış bir kaydedir. İsimler ve hükümler. İslam'da isimler ve hükümler diye iki mesele vardır. İsimler Allah'a iman edenin mü'min, şirk işleyenin müşrik diye isimlendirilmesidir. Hükümler, her ismin kendisine ait bir takım hükümleri vardır. Müslümanın, kafirin, müktedinin hükümleri birbirinden farklıdır. Kişi ister bilsin, ister bilmesin, ister peygamber gelmiş olsun, ister olmasın, herkes yaptığı fiillerin isimlerini alır. Buna işaret eden birçok delil vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1- Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Kitap ehlinden kâfirler de müşrikler de kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Beyne suresi 1. ayet. Daha peygamber gelmemiş olmasına rağmen Allah Subhanahu ve Teala onları kâfir, müşrik olarak isimlendirmiş. 2. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o, kafir olan bir kavimdendi. Neml suresi 43. ayet. Bu ayette Allah, Süleyman aleyhisselam zamanında yaşayan Melike'den bahsediyor. Kadın daha Süleyman'ı görmemiş olmasına rağmen, Allah, o kafir olan kavimdendi buyuruyor. 3. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer müşriklerden biri, Senden eman talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona eman hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir. Tevbe Suresi 6. Ayet Ayet-i Kerime'ye dikkat edilirse Allah, müşriklerden biri sana gelirse diye başlıyor. Devamındaysa, Allah'ın kelamını işitinceye kadar onlara eman ver diyor. Dikkat edilirse, Allah'ın kelamını daha işitmemiş olmalarına rağmen, Allah onlara müşrik demiştir. Hatta ayetin sonunda, Allah onların bilmeyen bir kavim olduğunu söylemiştir. Demek ki kişinin bilmemesi, cahil olması, müşrik diye isimlendirilmesinin önünde bir engel değildir. 4- Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Hani Rabbin Musa'ya, Zalimler topluluğuna git, Başlarına geleceklerden, Hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Şuara suresi 10. ayet. Musa Aleyhisselam daha o kavme gelmeden Allah Subhanahu ve Teala onları zalimler olarak isimlendirmiş. Bu ayetlerden anlıyoruz ki bir kavme peygamber gelmemiş olsa bile herkes yaptığı fiile göre isim alır. Peki kişi peygamber gelmeden isminin hükümlerini alır mı? Yani şirk işlediğinden dolayı kendisine azap edilir mi? Hayır. Hükümlerin uygulanması için peygamberin gelmesi gerekir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. İsra suresi 15. ayet. İmam Ahmet, Nesai ve İbn Maceden rivayeten, Peygamberimiz Allah kıyamet gününde dört sınıf insanı imtihan edecektir. Bunlardan bir tanesi de, Fetret döneminde yaşayıp da, peygamberlerin daveti kendisine ulaşmayan kimsedir. Bu dört sınıf imtihan sonucuna göre, ya cennete ya da cehenneme gidecektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber gelmemiş olsa bile, kişi yaptığı fiillere göre isim alır. Azap görmesi içinse, peygamberin gelmesi gerekmektedir. Bu konuda bir grup sapıtmıştır. Bir, Kişi şirk işlese de biz ona müşrik diyemeyiz diyen anlayış. Bu anlayış doğru değildir. İbni Teymiye'nin Rahimehullah da dediği gibi, Allah isimlerle hükümleri birbirinden ayırmıştır. İsimler peygamber gelmeden söylenir. Hükümlerse peygamber geldikten sonra uygulanır. Böylece bütün delillerle amel etmiş olduk. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 24. sayısında yayınlanmıştır.